Sen kaç mevsim yaşadın baharı kışı Nice Şeyh Said bilir Dara açları Şu eski Şurganla çürüyen Sehpa Utandılar yıllarca Beni asmaktan Şu eski Şurganla çürüyen Sehpa Utandılar yıllarca Beni asmaktan Birer birer içimde Yaprak yaprak Toprağa adıma Adım ölüme mevsim mevsim düştüler birer birer içimde yaprak yaprak toprağa adım adım ölüme mevsim mevsim düştüler kan tükürdüm kızıl rus çizmeleri işte ulusal kimlik katilerleri. Kızıl yıldızlı bayrak ihanetleri sayfa sayfa tarihe gömülen benim Kızıl yıldızlı bayrak ihanetleri sayfa sayfa tarihe gömülen benim Birer birer içimde yaprak yaprak toprağa adım adım ölüme mevsim mevsim düştüler birer birer içimde yaprak yaprak toprağa adım adım ölüme mevsim mevsim düştüler ihanet türküsüdür geriye kalan avuç avuç serpilen yaban otları orak çekiçli kurtular dallarımızı da ihanet mermileri şakallımızı da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 Çüğümün meydanları kan kokan evler. yıllar yılı baharı hep seni bekiler Batman Silvan Kürdistan susadı güller her biri bir Şeyh Sait direniş